Çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Muğla Çevre Platformu'nun başlattığı kampanya Muğla ili Ula ilçesine bağlı Çıtlık Mahallesi'ndeki Çıtlık Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı başlatıldı. Change.org Taksim Çıtlık Ormanları adresinde kampanyaya şu ana kadar 20 bine yakın kişi imza attı. Bu bölgede Kara Bört'ten orman İşletme şefliği tarafından 30 hektar yetişkin orman alanı endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenmiş ve kesim ihalesi yapılmıştı. Bizler bölgede yaşayan yurttaşlar olarak bu projenin uygulanmasına bugünkü koşullarda yapılacak kesime kesinlikle karşıyız diyen Muğla Çevre Platformu üyeleri daha önce projenin iptal edilmesi yönünde Kara Bört'ten Orman işletmesine verdikleri dilekçelere cevap dahi verilmediğini ifade ediyor. Kampanya metninin devamında ise şu ifadeler var. Tüm dünyanın ve ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği olağanüstü koşullarda yaşamak durumunda kaldığımız ve kamu gücünün yaşanan felaketle mücadeleye yönlendirilmesi gereken bir süreçte bu projenin hızla uygulamaya alınması istenmesi kamu vicdanını yaralayan kabul edilemez bir uygulama. Yaşadığımız sürecin hassasiyetini de gözeterek çıtlık ormanlarının kesilmesiyle ilgili Bu şikayetimizi dikkate almanızı, kesimi ve dilikle durdurmanızı talep ediyoruz demişler. Siz de Muğla Çevre Platformu'nun kampanyasını Change.org Taksim Çıtlık Ormanı adresinde bulabilirsiniz. Bir diğer kampanya Ordu Çevre Derneği ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nin ortak yürüttüğü bir kampanya. Konu Ordu Fatsa'da siyanürlü altın ayrıştırma faaliyetleri yapan şirketin faaliyet alanını genişletmek için çevresel etki değerlendirmesi sürecine girmesi. Change.org Taksim. Fatsa Altın Madeni adresindeki kampanyaya şu ana kadar 2000'e yakın kişi imza vermiş. Ordu Çevre Derneği ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nin çağrı metninde şu ifadeler var. Altın madenciliğinin Fatsa'ya ilk girdiği günden bu yana bölgenin maden sahası olarak ilan edileceğini vurgulamıştık. Haksız çıkmayı isterdik. Ne yazık ki söylediklerimiz gerçekleşiyor. Yukarı Bahçeler Mahallesi'ndeki işletme çalışmasını sürdürürken çevre ilçe ve mahallelerde yeni sondajlar yapıldı. Şimdi Ordu'da yeni maden sahaları ilan edilip ihaleye çıkarılıyor. Perşembe ve Fatsa ilçelerinde Kurşunçal ormanlarından Fatsa Ilıca'yı da kapsayan alan içinde arama ruhsatı özel bir firmaya ihale edildi. Sağlığımız yanında tarımı da tehdit eden maden sahasının arttırılmasını, yeni ruhsatların verilmesini kabul etmiyoruz. Maden ihaleleri ve verilen ruhsatlar iptal edilmeli deniyor. Kampanya Change.org Taksim Fatsa Altın Madeni adresinde. Yine Siyanür karşıtı bir mücadele. Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü'nün başlattığı bu kampanyada özel bir firma tarafından Eskişehir Kaymaz Mahallesi yakınlarında yapılması planlanan ikinci Siyanür Havuzu'nun İptal edilmesi talep ediliyor. Change.org Taksim Siyanür Havuzuna Hayır adresinde yer alan kampanyaya 2000'in üzerinde kişi imza atmış. Bu Siyanür Havuzunun açılmasının madenin ve doğa tahribatının giderek büyüyeceğinin ön adımı olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü yapılan tahribatın daha da büyütülmesini istemiyoruz diyor ve ekliyor. Bu havuzun yaşam alanına çok yakın olması nedeniyle çevre halkına ve doğaya vereceği zarar çok büyük olacak. Ayrıca tüm Türkiye'de bilinen... Karakaya tırmanış bahçesine vereceği zararlar da mevcut. Bunların önlenmesi için başlatılan bu kampanyaya verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz demiş kulüp. Adresi ise change.org.taksim. Siyanür havuzuna? Hayır. Deniz Bilgi'nin başlattığı kampanya Dersim'in milli köyünde taş ocağının kapatılmasını talep ediyor. Change.org.taksim Dersim taş ocağı adresinde yer alan kampanyada sözü edilen taş ocağı, Dersim Ören Önü Tabiat Parkı içinde bulunan bir köy olan Milli Köyü ile Dersim Merkez arasında yer alıyor ve neredeyse 15 yıldır işletiliyor. Taş ocağının kapatılmasının, talep edilmesinin nedeni ise uydudan dahi görülen geniş bir alanın çöle çevrilmiş olması. Kampanyada verilen bilgilere göre ağaçlar, ormanlar, kayalar yok edilmiş. Yeraltı suları kirletilmiş durumda. Dağlar parçalanarak bitki örtüsü, çiçekleri ve şehrin de akciğeri olan ormanların bir kısmı, yok edildi. Kampanya metninde ayrıca daha önce taş ocağının kapatılacağı yönünde bir basın açıklaması yapıldığı ancak aradan geçen sürede bu sözün tutulmadığı ifade ediliyor. Kampanyayı başlatan Deniz Bilgin, tüm insanlığın bir anda betondan küçük hücrelere hapseden koronavirüs bize gösterdi ki doğaya ve canlılara hoyrat yaklaşımın sonu feraket. Köyümüzü, suyumuzu, havamızı, bitkilerimizi, canlılarımızı etkileyen ve zarar veren bu taş ocağını istemiyoruz. Milli köylüleri olarak bu ocağın kapatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca belediye, sivil toplum kuruluşlarının, çevrecilerin ve duyarlı insanların da bu konudaki desteğini bekliyoruz demişler. Kampanya Change.org Taksim Dersim Taş Ocağı adresinde devam ediyor. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Müzik